Asuman Hanım ve Mahmut Bey 5 yıllık evli ve 2 çocuk sahibiydi. Evlendikleri günden bu yana kök aileleriyle sorun yaşamış, evlerinde aileleriyle ilgili tartışmalar hiç bitmemişti. Mahmut Bey'in ailesi kendileriyle aynı şehirde yaşarken Asuman Hanım'ın ailesi farklı bir şehirdeydi. Ne zaman bir bayram veya yaz tatili olsa Asuman Hanım'ın kocası tüm tatili kendi ailesiyle geçirmek üzere planlar yapardı. Asuman Hanım ise kocasını zar zor ikna eder yılda bir kez yaz tatilinde bir hafta çocuklarını alıp memleketine ailesini görmeye giderdi. Bu durum Asuman Hanım'ın ailesini rahatsız etmeye başlamıştı. Mahmut Bey kendi ailesine giderken eşinin eşlik etmesini isterken Asuman Hanım'ın ailesine gitmeyi reddediyordu. Ailenden hoşlanmıyorum. Baban sürekli beni sorguya çeker gibi konuşuyor. Bıktım diyerek tartışmaya başlıyordu. Asuman Hanım ise senin annen de beni sevmiyor, benimle evlenmeni en başta istemediğini söylemişti. Hatırla ama ben sen istediğin için ailenle görüşüyorum diyordu. Çiftin kavgası senin ailen, benim ailem şeklinde sürüp giderken sorunlar da çözülmeden öylece kalıyordu. Asuman Hanım ve Mahmut Bey gibi kök ailesiyle sorun yaşayan, evliç Bakalım bugün uzmanımız neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim adım adım insana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir konu ve belki de hemen hemen her evde yaşanan bir problem. Kök ailelerle ilgili sorunlar yaşayan çiftler bugün ekran başında olsun, ekrana kitlensin. Zira yine rehberlik etmeye gayret edeceğiz. Sizler bu konuyla ilgili sorularınızı bize adım adım insan Instagram hesaplarından gönderebilirsiniz. Bunu söylüyorum ve yine çok kıymetli bir konum var. Psikolog ve aile danışmanı Özge Gökhan Kır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız? ben çok teşekkür ederim evet hocam. Asuman'ın ve Mahmut Bey'in evliliğinden bir öyküyle programa başladık. Kök ailelerle ilgili sorunlar yaşayan çiftler var. Burada belki farklı bir olay var ama birçok farklı veryansınları var değil mi? Yani aileler, eşler, karılar, kocalar kendi aileleri, karşı tarafın aileleriyle ilgili savunmalar, tartışmalar, suçlamalar yapabiliyorlar. Peki neden yaşanıyor bu sorun? Ardından çiftimizin sorununu çözmek için nasıl adımlar atmaları gerekiyor? Bunlara da gireceğiz. Buyurun. Evet. Evet. Bahsettiğimiz konu ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde aslında yaşanan ortak bir sorun. Boşanma vakalarına baktığımız zaman da %70'i kök aile sorunlarından bahsediyor. Temel nokta olarak orayı gösterebiliyorlar. Çok yaygın bir sorun ama neden yaşanıyor? Hı hı. Şimdi nedeni aslında kimin nerede konumlanması gerektiğiyle alakalı bir karmaşa. Bekarlık yaşamında yaşamımızdaki önemli olan kişiler, anne baba kardeşler, Beraber yaşadığımız insanlar, öncelikler evet ama evlendikten sonra önceliklerin değişmesi gerekiyor. Konumlanmaların farklı şekilde ilerlemesi gerekiyor ve bu konumlanma şekillerinde sıkıntı yaşandığında işte kök aile çatışmaları, tartışmaları, arada kalan eşler şeklinde yansıyan sorunlar oluyor. Burada bir karmaşa var aslında. Sınırlar konusunda bir karmaşa var. Sınırların nereye konması gerektiği ile alakalı bir sıkıntı var. Aslında sınırlar var ama yanlış yerlerde. Evet. Belki bugün bunları da değineceğiz hı hı. sınırlara. Şimdi Asuman Hanım da e, ailesiyle eşi arasında kalıyor. Biraz buna gireceğiz şimdi. Zira e, Asuman Hanım eşine eşlik ediyor. Ailesiyle görüşüyor ama e, tabii Mahmut Bey e, daha kendini geri çekiyor eşinin, karısının ailesine karşı. Burada e, arada kalan bir şey var çünkü e, Asuman Hanım'ın ailesi de bu durumdan rahatsız. Hep yalnız geliyor hı hı. ama kızım onun ailesine gidiyor. Şimdi aileler de işin içine girdiği için sadece karı koca arasında kalmayan bir problem. Hı hı. Kök aileler de birbirlerine itişme haline girebiliyor, tartışma haline gelebiliyor. Şimdi o zaman kök ailelerin biraz etkisinden bahsedelim. Evet. Bu vakadan da ama genel anlamda da kök hı hı. aileler Türkiye'de günümüzde evlilikleri nasıl etkiliyor? Evet, bizim ataerkil bir aile yapımız var. Geleneklerimizde toplumumuzun genel yapısında ataerkil bir yapı var. Bu ataerkil yapı şunları getiriyor beraberinde. Erkek çocuk kıymetlidir, yatırım noktasıdır, soyu devam ettirecek olan kişidir bu bakış açısına göre ve yatırım yapılması gereken değerli bir hazinedir aslında. Yaşamlarının merkezine alınan bir erkek çocuk. Hı hı. Çok fazla ilgi pohpohlanma, onun adına kararlar verilme, ona herhangi bir sorumluluk vermeme, her şeyi onun adına yapma, işte gelecekte babasının şirketini devam ettirecek olan kişi olarak görülme, Aynı babanın hayallerini devam ettirecek olan kişi olarak görülme gibi çok fazla anlamlar yükleniyor bu erkek çocuğa. Ve bu e, yüklenen anlamlar tabii ki evlilik hayatında çok önemli sıkıntılara yol açıyor. Çünkü o kadar yatırım yapılan araç, kaynak kaybedilmek istenmiyor evlendiğinde. Bu kadar yatırım yaptığı evladına özellikle kayınvalideler başka bir kadına teslim etmek istemiyorlar. Hı hı. Ve ne istiyorlar? O da sisteme dahil olsun, o da bize bağımlı olsun. O da bizim sistemin içinde var olsun, ayrı bir sistem kurmasın şeklinde bir beklenti var. Birinci kök ailedeki sorunlardan birincisi burası, diğeri erkek evladın adına her şey yapıldığında, sorumluluk verilmediğinde, onun adına kararlar verildiğinde bu erkek çocuk bağımlı bir ilişki sürdürüyor, bağımlı olmaya alışıyor. Anne babası olmadan hareket edemiyor, hı. kendi kararlarını kendisi veremiyor, hı hı. E, adım atamıyor onlar olmadan ya da onların onayı olmadan hareket edemiyor. Böyle bir durumdaki erkek çocuk aslında gidip aynı hatayı tekrarlıyor. Nasıl yine yöneten bir eş seçiyor kendisine? Çok İki tane şey yöneten var. eş. O zaman kök ailelerimizdeki e, modellerle... Eşlerimiz genelde paralel oluyor değil Tabii mi? Ki. Anne yönetici ve dominant bir karakterse istem dışı, bilinçaltı onu tekrar dominant bir eşe sevk edebiliyor. Hı hı. Bu sefer çatışma nerede devam ediyor? Anne ile yani kayınvalide gelin arasında. Evet. Aynı şekilde damat da olabiliyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü herkes alışkanlıklarını devam ettirmek ister. Ne evet. kadar yanlış olduğunu, acı verdiğini görse bile alışkanlıklarımız bize kolay geldiği için, bilmediklerimiz bize daha kaygı oluşturduğu için herkes alışkanlıklarını devam ettirmek adına o annesinden gördüğü, dominant yapıyı yine devam ettirecek olan bir eş seçerek aynı sistemi devam ettirmeye çalışıyor. Ama bu sistem devam ederken sizin de bahsettiğiniz gibi kayınvalide dominant yönetmek istiyor. Ama eş de dominant yönetmek istiyor. Bu sefer erkekler arada kalabiliyorlar ya da aynı şekilde bayanlar arada kalabiliyorlar. Bu sistem nasıl bu şekilde devam edecek ve çıkmaza giriyorlar. İkinci nokta burasıydı. Diğer bir nokta kök ailelerin etkisine baktığımız zaman. Şimdi kayınpederler. Biraz o boyuttan bakalım olaya. Genelde bizim o geleneksel aile yapısında kayınpederler kimseye karışmaz. Etliye sütliye karışmam lafı çok meşhurdur. Ve yönetimde bir süre sonra eşine devrettiği için kendi işine gider gelir, kendi sosyal hayatını yaşar ve eşini yalnız bırakır aslında. Duygusal olarak kadınlar buradan beslenemiyorlar, eşleriyle yakın bir ilişki kuramıyorlar, duygusal ihtiyaçlar karşılıksız kalıyor ve bu karşılanmayan ihtiyaçları anneler erkek çocukları üzerinden karşılamaya gidiyorlar. Gel oğlum seninle beraber şuraya gidelim, işte hafta sonunda şöyle yapalım, şunu da şöyle edelim şeklinde anneler o karşılanmayan ihtiyaçlarını, duygusallık ihtiyacını, yakınlık ihtiyacını oğulları üzerinden karşılama yoluna gidiyor. Aslında oğullarını kullanmış oluyorlar kendi mutlulukları için. Oğullarına yazık ediyorlar çünkü onun kendi hayatını yaşamasına engel olmuş oluyorlar. Piyon gibi bir orada bir burada nerede ihtiyaç varsa orayı kapatan bir piyon haline geliyor. Bir de kurban artık olmuş oluyor değil mi? Aynen. Aynen. O zaman burada e, hani böyle kayınpederler çok masum gibi görünüyor ama bence kayınpederlerin kendini çekmesiyle ipler kopuyor. Aslında Hı -hı. orada nokta. Demek ki çözüme giderken biz en baştaki yere gideceğiz. Yani ne yapacağız? Kayınpederler, efendim, kayınvalidelerle yani eşleriyle değil mi? E, diyaloglarını, duygusal alışverişini kuvvetli tutmalılar. Çocuklar evlendi işte unumuzu e, ne derler? Unumuzu e, işte serdik, serdik Hı -hı. astık eleyi demeyecekler. Hı -hı. Evlense bile çocuklar hala duygusal ihtiyaçlar mezara kadar bizimle sürüyor. Ve orada kayınvalideler, annelerin e, hala ihtiyaçların devam ettiğini fark ederek kayınpederler böyle ben etliye sütleye karışmam deyip ortalığı e, kendi çekilince yıkılan bazı binalar oluyor çünkü. Evet. Bu önemli. Çünkü masum görünen e, bir nokta var ama belki bu program biraz bakış açısını değiştirir. Hı -hı. Çünkü sürekli e, şeyde. Hedef noktasında kayınvalide oturuyor. Bunu yapıyor, şunu yapıyor. Neden yapıyor diye kimse soruyor mu acaba? Evet yapması yanlış olabilir ama altında yatan nedeni çözmezsek bu devam edecek zaten. Evet. E, maddelemiştiniz. Hı hı, evet üçüncü madde burasıydı. Diğer bir madde de gelinler tarafından hı hı. bakış açısı. Şimdi gelinler bazen anneleri tarafından dolduruşa geliyorlar. Neden? Kendi anneleri kayınvalidesiyle çok sıkıntı yaşamış olabiliyor. Hı hı. Çok kendini ezdirmiş olabiliyor, kullanılmış olabiliyor. Bireyselleşmesine izin verilmemiş, çektirilmiş olabiliyor. Şimdi bu anneler çocuklarını yetiştirirken nasıl yetiştiriyorlar? Aman kızım ben çektim sen çekme. Baştan sen gardını al, sınırlarını belirle, hiç de yakın olma seni kullanmasınlar şeklinde. Olmayan bir tehlikeye karşı gardını alarak başlıyorlar evliliklerine. Yani belki kayınvalideniz sizi kullanacak ya da sınırlarını bilmeyen bir insan değil. Gayet olgun, yerini bilen, belki de iyi bir ilişkisi olacak bir kişi. Ancak bu gardını alarak başlama olayı sıkıntıları tetikleyen başka bir nokta oluyor. Çünkü hep uzak kalmaya çalışıyor. Soğuk davranıyor. Soğuk davranıyor. Yüz vermemeye çalışıyor kendince. İşte beni kullanmasınlar diye işte az gidiyor geliyor şeklinde. Taleplerine belki de uygun olduğu halde uygun değilim şeklinde reddediyor. Ve bir gerginlik oluşuyor buradan. Ama bunun arkasına baktığımız zaman bu gelin niye böyle davranıyor? Annesinin dolduruşundan kaynaklı olarak. Olmayan bir tehlikeye karşı hazırlandığı için, gardını aldığı Için. Ve o enerji akıttığı için karşı tarafa hı hı. karşı taraf bunu alıyor. Ne oluyor? Niye hı hı. uzak duruyor gibi evet. bir yaklaşım oluyor? Anlamlandıramıyor. Sonra gelin bizi istemiyor oluyor tabii ki. Hı hı. Bu da önemli. Aslında en ana noktalara girmiş olduk değil mi evet, böylelikle? Evet. E, peki Asuman Hanım ve Mahmut Bey çifti 5 yıllık evli. Hani 5 yıllık evlilik deyince biraz daha oturmuş diye düşünürüz ama e, şunun da yanılmasını izleyenler 5 yıl geçtikten sonra tüm sorunlar ortadan kalkacak. İşte biz e, evlilikler ilk 5 yılda boşanmalar gerçekleşir gibi bir hani araştırmalar bize bunu söylüyor ama zaten oldu mu nasıl bu sorun 5 yıldır devam ediyor? Zaten evlilik sürekli bir sarsıntıda kavgalarla gürültülerle. Buna rağmen çocuklar var e, evlilik devam ediyor. Peki ee, erkeğin ailesinin olduğu şehirde yaşamak ve kadının ailesinin uzak olması bu da bir etken olabiliyor. Evet. Ve Yılda bir kere gidiliyor ama her zaman erkeğin ailesiyle iç içe. Bu durumu nasıl değerlendirecek? Biraz analiz edelim mi vakamızı şu an? Evet geldiğim madde tam burası ile alakalıydı. Evet. Şimdi erkekler az önce bahsettiğim o ata erkil yapı evet. sürekli bir takım sorumluluklardan uzak tutulan onun adına bir şeyler yapılan çok fazla yatırım yapılan erkek evlatlar Anne babalarına karşı kendilerini borçlu hissediyorlar ve yük altında hissediyorlar. Bu da onlara neyi getiriyor? Annemin babamın sözünden çıkmamalıyım. Onların tüm taleplerini koşulsuz karşılamalıyım. Onların mutluluğundan ve mutsuzluğundan ben sorumluyum. Ve Mahmut Bey olayına geliyor. Çünkü belki bu talep anne babadan geliyor. Bayram boyunca bizim yanımızda olacaksınız. Hiçbir yere gidemezsiniz. Bir erkek çocuksa şayet. Evet, evet, eşin de burada olacak. Onun da ayrı bir yerde olmasını kabul etmiyoruz. Hatta bizde kalacaksınız bayram boyunca. Gelene gidene hizmet edeceksiniz. Beraber gidilecek her yere şeklinde. Belki beklentileri var. Ama bu erkek evlat, anne baba tarafından çok böyle emeklerle yetiştiren erkek evlat yük altında hissettiği için. Anne babasına karşı çok kendisini borçlu hissettiği için ne kadar yanlış bile görünse bazı beklentiler hayır diyemiyor. Hayır deme hakkı olduğunu düşünmüyor çünkü. Her şeye evet demeliyim çünkü onlar benim için ne fedakarlıklar yaptı. Onlar benim için çok fazla emek verdiler şeklinde. Hayır diyemediğinden dolayı evet beklentileri istese de istemese de karşılıyor ama diğer taraftan beklentileri olan bir de eş var. Ansuman Hanım var. Bu sefer arada kalıyor. Çünkü ikisini aynı anda beklentisini karşılamak mümkün değil. Ya bir tarafın beklentisini karşılayacak ya diğer tarafın. Arada kaldıklarında artık ben ikinizi de istemiyorum noktasına gelinebiliyor. Bugün böyle bir vaka gördüm. Evet. evet. Annenin beklentileri, eşin beklentileri, arada kalan bir erkek ben artık yetişemiyorum hiçbir yere. İkinizi de istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum deyip kabuğuna çekilmek isteyebiliyor. Evet burada mesela Mahmut Bey ailesiyle eşi arasında kaldı ama bence buna ek olarak Asuman Hanım da ailesi niye gelmiyor eşin sen gidiyorsun diye... O da aslında hem ailesine bir şeyleri anlatmaya çalışıyor, hem kocasını idare etmeye çalışıyor, hem evliliğini sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada ikisi de kendi aileleri arasında kalmış durumda Hı -hı. ve evlilikte bocalama sanırım bundan yaşanıyor değil mi? Evet evet. Evet nasıl gideceğiz peki burada yaz tatilleri bayramlar ha şu an salgın var belki hani salgın döneminde bu sorunları şöyle bir şey aldığımız danışanlardan da ben de görüyorum bunu Hı -hı. salgın dönemi şöyle diyen hanımefendiler var salgın döneminde çok mutlu olduk benim işime yaradı işte. Kocamın ailesi gelip gidemedi, ee, işte karantinadaydık, bu beni çok mutlu etti diyen, e, tabii ki şu an ekranları başında sizler de olabiliyorsunuz, e, hayatımız salgın süreciyle devam etmeyecek. Peyderpey bizler görüşmeye devam edeceğiz. E, bayramı olacak, seyran olacak. Her ne kadar kısıtlamalar olsa da kök ailelerimiz bizim köklerimiz adı üzerinde. Fakat bu sınırları nasıl belirleyeceğiz? İşte onları ilerleyen dakikalarda konuşurken lütfen adım adım insan, Instagram hesabından yazmaya başlayın sıkıntılarınızı bununla ilgili ki bizler sizlere dönüş yapalım hemen diyelim. Ve devam edelim. Karı koca size geldiler. Durumu izah ettiler ve son kavgaları da zaten... Artık ailelerin özellikle Asuman Hanım'ın ailesi neden eşinde gelmiyor? Niye sen yalnız geliyorsun? Sen evli değil misin? Bak şurada oturuyoruz köyde ya da mahallede bir gören olsa tek başına geliyorsun. Bunun kocasıyla arasında bir şey mi var? Niye kız çocukları aldı evine geldi demezler mi? Bunları çok duymuyor muyuz? Hı hı, çok duyuyoruz. Nasıl çözülecek bu mesele? Şimdi bu sorun eşler arasındaki bir sorun gibi görünse de ailelerin katkısı var buraya. Peki burada yapılması gerekenler yapıldı ve değiştirilemiyorsa kabullenmek. Anne babaya sınır çizerek, evet bu benim eşimle aramdaki bir konu, biz bunu konuştuk, halletme yollarına gittik, ben bu durumu kabullendim. En son gelecek, yenilecek olan nokta burası ama o noktaya kadar yapılması gereken başka şeyler de var tabii ki. Onlara gelecek olursak, şimdi genelde eşler anne babalarıyla alakalı bir sorun yaşadıklarında direkt kendileri muhatap olmak yerine sorun yaşayan taraflar birbiriyle muhatap olmak yerine eşleri üzerinden sorunu çözme yollarına gidiyorlar. Mesela Asuman Hanım'ın ailesi bu durumdan rahatsız ama damatlarına bir şey söylemiyor. Kızlarına Kızlarını söylüyorlar. Ya da Asuman Hanım eşiyle alakalı bir sıkıntı, annesiyle alakalı bir sıkıntı da eşine söylüyor, kayınvalidesine söylemiyor. Hı -hı. Ve bu aslında sorunları daha çözümsüz bir hale getiriyor. Çünkü olaylar ancak kendi muhatabıyla konuşulduğunda çözülebilir. Erkekler arada kaldıklarında şunu yapıyorlar. Ortamı sakinleştirmek, ara yapmak işte annem aslında orada kötü bir şey söylemek istemedi sen yanlış anlamış olabilirsin. Annesine karşı aslında eşim kötü niyetli değil ama anne sen yanlış anladın galiba şeklinde hep bir ara hep bir yanlış anlamışsın. E, ...olayıyla Öyle yatıştırmaya aslında. çalışmak. Evet ve tabii ki sorunlar bu şekilde çözülemiyor. Ortam sadece biraz sakinleşebiliyor ama sorunlar kaynağı orada durmaya devam ediyor. Burada yapılması gereken en önemli nokta sorunu kiminle yaşıyorsanız eğer... ...onunla konuşmak ve onunla çözmeye çalışmak. Kayınvalidenizle bir sorun mu yaşadınız? Davranışlarından rahatsız mı oldunuz? Beklentileri size uygun gelmedi mi? Eşinize söylemek yerine kayınvalidenizle konuşmak. Çünkü eşinize söylediğinizde şöyle bir beklenti de var. Sen git annene söyle o da kendisini düzeltsin. Yani 40-50 yaşına gelmiş bir anne belki daha fazla o yaştan sonra davranışlarını düzeltmesi zaten çok zor. Oğlu istiyor diye bunu yapması soru işareti yine neden yapması gerektiğine dair tam bir fikri de yok. Bu konuda yapılması gereken muhatabıyla kendinizin konuşmanız, kendi duygularınızı kendinizin ifade etmesi ve bu şekilde anlaşılmayı bekleyebilirsiniz. Burada bir virgül koyarak şu an ekran başındaki izleyenlerden birisi sanki şu soruyu soruyor gibi. Peki ben kayınvalemle bir problem yaşadım. Sürekli benim ona gitmemi bekliyor. Bayram seyran demiyor. Her hafta cumartesi gitmem lazım. Sabah kahvaltısını hazırlamam lazım. Akşam yemeğini hazırlamam lazım. Bütün çocuklar orada vakit geçirmeliyiz. O da torunlarıyla oğluyla vakit geçirsin. Ama ben de orada hizmet edeyim. Ee, ve akşam olunca en geç saatte biz evimize gidelim bu beklentisi var. Şimdi ben bunu gidip kayınvalideme söylediğimde kayınvalidemle aramız bozuluyor ve kayınvalidem gidip senin karın bana geldi dün dedi ki sen o karının dilini biraz çek geriye biz bunları çok duyuyoruz <Gülüyor> evet. söylüyoruz. Yani Aa, aynı anlatıyorsunuz diyorsunuz ya çünkü danışanlarımızdan zaten bunu görebiliyoruz <Gülüyor> çevremizde de görüyoruz. Dolayısıyla eve geliyor beyefendi sen anneme ne dedin öyle bakayım. Sen anneme ayar mı çekmeye kalkıyorsun? Başladı kavga. Bu sefer gelin hanım ya ben bir laf söyledim bir şeyi düzelteyim diye muhatap olarak onu aldım bak görüyor musun kocama gitmiş söylemiş. Olay büyüdü. B böyle durumlarda ne yapacak takipçiler izleyenler? Evet burası çok önemli. Önce konuşurken ki ifade tarzı çok önemli. Nezaket ve saygı çerçevesinde olacak. Yani yüzleşmek, karşılıklı birbirini suçlama niyetiyle değil. Buradaki niyet çözüm niyetiyle olmalı. Çözüm için konuştunuz, nezaket çerçevesinde saygıyla kendinizi ifade ettiniz ama kayınvalideniz bunu çok yanlış bir şekilde anladı, yanlış bir şekilde çevirdiyse yapılacak olan burada ya duyarsızlaşmak, ya kendi sınırlarınızı kendinizin belirlemesi yani eşinizden beklemek yerine sınır koymasını siz kendi sınırınızı kendiniz belirleyin. Evet kayınvalidenizin beklentisi var ama o beklenti sizin için uygun değilse anne kusura bakma ben senin bu beklentini karşılayamayacağım şeklinde kendi sınırını kendisi çizmek. Hı hı. Evet ortam gerilecek biraz ama bunu göze almak gerekiyor. Çok güzel yani tam böyle hani bunu söyletmeye çalıştığım için söylüyorum. Biz istiyoruz ki kayınvalemizle, kocamızla, kök ailelerimizden biriyle bir problem yaşadığımızda bizi anlasınlar. Ah öyle mi? Biz bunu bilememiştik. Tamam oldu o zaman öyle yaparız. Böyle bir dünya yok. Hı hı. Bir gerilme olacak, bir bedel ödenecek. Her adım, her girişim bir bedelle sonuçlanır. Bu bedeller bazen can sıkar bazen de meyvesi olur değil mi? Evet. Sonra? Evet ortamın gerilmesini göze alacağız. Evet. Çünkü ortam gerilmesin diye yıllarca gelinler içlerinde saklıyorlar. Paylaşmıyorlar, ifade etmiyorlar ve kendilerini aslında sürekli olarak bir gerginlik içinde, bir kıskaç içinde hissediyorlar. Ve bu gerginlik ifade edilemeyen duygular onların hem ruhsal dengesini bozuyor hem bedensel bir takım sorunlara yol açıyor. Yani mide hastalıkları, cilt hastalıkları, işte tansiyon hastalıkları gibi birçok hastalık aslında ifade edilmeyen duygulardan kaynaklanıyor. O nedenle burada bir bedel var ya bedeli gelinler kendisi ödeyecek hiç ses çıkartmayarak duygularını bastırarak yani yapacaklar o beklentileri yerine getirecekler evet, ya evet. da ya da farklı bir bedel ödemeyi gözü alarak kayın valideye, kayın pedere ya da diğer kişilere sınır koyacaklar ve beraberinde gelecek gerginlikleri göze alacaklar. Evet eşleri de belki karşı çıkacak. Sen anneme ne hakla bunu söylüyorsun diyecek belki. Bir takım bedeller olacak ama bu bedeller ödenmeden bu sorunları çözmek bazen mümkün değil mümkün değil çünkü orada bir sistem var. Yıllardır kendini devam ettiren bir sistem ve siz o sisteme şu an bir taş atıyorsunuz aslında. Tekere çomak sokmak gibi. Diyorsunuz ki sizin alışkanlıklarınız doğru değil. Sizin beklentileriniz doğru değil. Hayır ben kabul etmeyirim diyerek aslında bir baş kaldırı var burada. Ve bu baş kaldırı tabii ki Hemen olumlu bir şekilde karşılanmayacak. Zaman gerekecek belki burada. Zamanla birbirinizi daha iyi anlayacaksınız. Niyetlerinizi daha iyi fark edebileceksiniz. Mutlaka bir bedel ödenmesi gerekiyor ve bunu göze almak lazım. Bunu göze alamıyor musunuz? Öyleyse duyarsızlaşmak. Kendi sınırlarınızı kendiniz koymak olabilir. Duyarsızlaşmak nasıl olacak? Ciddi şekilde önemli olmayan sorunlar var aslında. Ama onun üzerine düştüğünüzde sürekli kendi içinizde bunu kurguladığınızda olduğundan çok daha büyük görmeye başlarsınız. Ben hep şu örneği veririm bir balon var elinizde şişiriyorsunuz şişirmek sürekli o olayı düşünmek anlamına geliyor. Düşündükçe balon şişiyor düşündükçe şişiyor ve o kadar büyük bir hale geliyor ki siz başka hiçbir şey göremez oluyorsunuz. Balon gözünüzün önünü tamamen kapatıyor artık. O hayatınız olmuş oluyor zaten. Evet ama hayat gerçekler böyle değil. O nedenle balonu patlatmak ve bedel ödemeyi göze almak. Ee, bazı konuları bu artık o kadar da önemli değil benim için. Hayatımda çok da bir etkisi yok aslında. Bunu gündeme getirmeye gerek yok. Ben bunu kendi içimde halledebilirim diyebilmek ve duyarsızlaşmak gerekebiliyor. Önemliydi çok güzel bilgiler veriyorsunuz ve şimdiden izleyenlerimiz ekran başında bizlere yazmaya başlamışlar birazdan hem DM'ye hem de yorumlara döneceğim. Lakin e, buradaki sorun yani öykümüzü biliyorsunuz Asuman Hanım ve Mahmut Bey şimdi şöyle mi yapacak o zaman Asuman Hanım? Yine e, bu sorun çözülemiyorsa Dedik duyarsızlaşma Yani Asuman Hanım bu durumu olduğu gibi kabul ederek Eşine ya eşlik edecek hı hı. Ya etmeyecek Etmediği zaman bedel ödeyecek Ya da kendisi çocuklarıyla yılda bir Ailesinin yanına gidecek Ailesine de diyecek ki ben bu şekilde huzurluyum Çocuklarımı aldım geldim Benim kocamdan bir beklentiye girmeyin Ben evladınız olarak gelip evlatlık vazifemi yapıyor muyum Torunlarınızı size yılda bir kere de olsa getiriyor muyum Getiriyorum Buna kocam karışıyor mu karışmıyor Siz de bu durumu böyle kabul edin. Şeklinde kendi ailenize de ifade etmenizde fayda var. Peki çözüm için mesela Mahmut Bey ile oturduk. Mahmut Bey ve Asuman Hanım ya da Mahmut Bey ve Asuman Hanım olalım. Evet. Nasıl konuşabiliriz bu meseleyi? Yani hani e Annene sürekli gitmekten rahatsız oluyorum dediğimiz zaman kocalara hı hı. çok irite geliyor değil mi onların hı hı. kulağına? Yani ben annene gitmek istemiyorum her hafta sonu. Her bayramda dört gün orada kalmak istemiyorum mu demeli? Bunun lisanı nasıl olmalı? Hı hı. Biraz şöyle psikodramatik yaklaşalım da hı hı. E, izleyenlere de biraz rehberlik olsun. Tamam. E, şimdi burada iletişim dili kullandığımız ifadeler cümleye nasıl başladığımız sonucu çok fazla etkiliyor. Şiddetsiz iletişim dediğimiz üç basamaklı bir yöntem var. O yöntemle gerçekten çiftler birbirlerini çok daha kolay anlayabiliyorlar. Şöyle bir yöntem. Birinci basamak gözlem basamağı. ikinci basamak duygu. Üçüncü basamaksa ihtiyaç ve istek basamağı. Birinci basamakla suçlama yapmadan, eleştiri, yorum, yargılama yapmadan gözlemi, içinde bulunduğunuz durumu olduğu gibi tekrar ifade ediyorsunuz. İkinci basamakta bu olayla ilgili sizde oluşan duyguyu ifade ediyorsunuz ben dili kullanarak. 3. basamakta ise istek ve ihtiyaçları ifade ediyorsunuz. Şimdi bunu uyarlayalım olaya. Hadi evet. Siz Asman Hanım olun o zaman. Ben de Mahmut Bey olayım. Evet. Evet Mahmut Bey. Her bayram annenlere gitmeyi arzu ediyorsun. Benim de sana eşlik etmemi istiyorsun. tüm bayramı da orada beraber geçirmeyi arzu ediyorsun. Ancak ben bu durumda kendimi çok önemsiz hissediyorum, çok değersiz hissediyorum. Çünkü ihtiyaçlarımın önemselmediğini düşünüyorum. Çünkü benim de ailemle görüşmeye ihtiyacım var, onların bizi görmeye, işte çocukları, torunları sevmeye ihtiyaçları var. Ve benim için de ailemle görüşmek bana çok iyi gelen bir şey. Ve ailem senin de bana eşlik etmeni çok arzu ediyorlar. Ve bu gerçekleşmediğinde onlar da kırılıyorlar, üzülüyorlar. Bu konuda ben senden bana daha anlayışlı olmanı, benim de duygularımı, ihtiyaçlarımı önemsemeni bekliyorum. Bu şekilde. Hiç içeride hiçbir şey hissetmedim. Şimdi bunu <gülüyor> gerçekten yani Mahmut Bey olmadığım için diyebilirsiniz ama yani normalde bu dil aslında tüm... İlişkiler için geçerli. Tabii yani biz arkadaş olmuş olsak, işte aynı meslektaşız, bir yerde çalışıyoruz. <gülüyor> Benim bir davranışımdan, yaptığım bir şeyden, de sürekli yaptığım bir şeyler rahatsızlık duyuyorsun ve bunu bana söylerken, bunu yapmam beni sinir ediyor, tepeme çıkıyor, böyle seni bohasın geliyor gibi bir dille olsa ben kavga da olduğumu hissederim. <gülüyor> ve ne yaparım? Hemen alırım. Bir dakika ya sen de geçen ama şöyle yapmıştın. Şimdi Mahmut Bey bunu yapamaz bu konuşmadan. Mahmut Bey sakinleştirdik. Süt liman ortalık. Burada insan evladı olan değil mi? Yani duyarlı olan, e, Allah korkusu olan herkes ya bu insanda bir sıkıntı var e, diye bir çözüme yönelik adım atacaktır muhakkak. E, bu önemli bir şeydi. E, peki e, ailesine gitmek istemeyenler var. Şimdi biraz vakamdan hafif sağa doğru direksiyon kıracağım. Zira aynı mimiin valide sorular geliyor Sizlerden. Ben bayramın birinci günü gidelim istiyorum. Asuman Hanım tekrar devam ediyor dileklerine ve isteklerine. Hı hı. Ee, bayramlaşalım. Konu komşu da yaptığımız gibi. Benim dayımlara öyle gidiyoruz. Senin annenlere de öyle gidelim dedi. Burada nasıl? Bu nasıl ifade edecek Çünkü Mahmut Bey e, bahsettiğimiz gibi evin tek erkeği olabilir, büyük abi olabilir, değil mi? Beklentisi olabilir. Ne söyler? Ne söylersiniz burada? Hı hı. Burada e, her iki tarafın da kendi alışkanlıklarını diğerine dayatma gibi bir sorunla karşı karşıyayız aslında. Benim ailemde, dayımlarda, annemlerde böyle yapılıyordu. E, biz de böyle yapalım. Mahmut Bey de diyecek ki hayır benim ailemde de böyle yapılıyordu. Böyle yapacağız. Doğru olan bu. E, hangisini yapacağız? Tabii ki bir çatışma çıkıyor. Doğru olan burada her iki tarafın da kendi alışkanlıklarını, kendi kök ailesindeki sistemi diğerine dayatmak değil, yeni bir sistem oluşturmak. Siz yeni bir ailesiniz, yeni çekirdek bir aile, yeni bir sistem oluşturuyorsunuz ve bu sistemin kurallarını siz kendiniz belirleyeceksiniz. Çünkü bu çekirdek aile kök ailelerin bir uzantısı değil, uydusu değil, şubesi hiç değil. <gülüyor> Ama şu bayisi gibi görüyoruz. Ne kadar güzel evet. bir ifade kullandınız. Yani e, normal evlilik kök ailelerin gölgesinde kalması demek aslında erkekler ya da kadınlar anne babalarının huyları adetleri, töreleri, bayramı kutlama şekli, evi temizleme şekli akşam yemek ritüelleri, evdeki diyaloglar, çocukların yapması gerekenler hepsini ben annemden ben ailemden böyle gördüm evimde de böyle olacak demesi annesinin babasının evliliğinin bayiliğini açmış olması demek. Aslında bir evlilik yapması değil. Değil, değil mi? Evet, evet. Bu önemliydi. Bu da güzel bu ifadelerde bir yola çizecek. Yani aslında yine suçlama, karşılaştırma, kıyaslama, yargılama olmadan Hı -hı. isteklerimizi söyleyebilmek. Bazı eşler var e, siz de takdir edersiniz onları görmüşsünüzdür. Eşine bu tarz daha cümlenin başına girmeden e, evde kıy kıyamet kopabiliyor. Çünkü Hı -hı. ailesi onun için o kadar mükemmel, o kadar dokunulmaz ki bu kadar hassas e, bir kocası varsa şu an ekran başındaki hanımefendilerden. Onlar için ifade etmek bile zuldür. Aman ben bunu söyleyeceğim kıyamet kopacağına en iyisi susarım. İçine ata ata ata ata, artık fibromiyalji tedavileri çok yaygınlaştı. Hı -hı. Bu e, psikosomatik hastalıklardan en yaygını bu. Buna yakalanabiliyor. Evet evet ee, yani bazen bayanlar da aslında ipin ucunu kaçırabiliyorlar eleştiri noktasında çok fazla eleştiri yapıldığında annen şöyle söyledi babam böyle yaptı öyle mi yapılır o şöyle mi yapılır hiçbir işten de anlamıyorlar beni de anlamıyorlar usul de bilmiyorlar hiçbir şey de görmemişler gibi ipin ucu bazen gerçekten kaçabiliyor ve böyle yapıldığında erkekler artık hiçbir şey tahammül et, etme noktasını aşıyorlar yani baştan duymak aslında yapılan bir yanlış var değil <gülüyor> mi? evet yani duymak istemiyorlar hı hı. çünkü sürekli bir suçlama belki bir aşağılama var burada ve o çok değerli gördüğü anne babasını o şekilde tam edilmesine tabii ki karşı, e, üzülüyor, kırılıyor, inciniyor ve kabul etmekte zorlanıyor. Ya burada kadınların yaptığı hata sürekli eleştirmek. Ama eleştirdiğiniz o anne babanın hiç mi güzel tarafı yok? Mutlaka vardır. Güzel taraflarını da görmek ve takdir etmek, eşinize bunları ifade etmek. Yani geçen de annem bana böyle bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. Ne kadar yakın hissettim o anda kendimi annene karşı. Şurada şöyle bir davranışını gözlemledim. Ne kadar da güzel ortamı hemen böyle sakinleştirdi, çok güzel idare etti. Helal olsun annene dedim mesela. Şimdi siz sadece eleştiri yaptığınızda eşiniz bir süre sonra duymak istemeyecek, kendini kapatacak ama... Zaman zaman eleştiri yanında, güzel taraflarını da söylerseniz, takdir ederseniz o zaman sizin güvenilir olma ihtimaliniz artıyor. Eşinizin size kulak verme ihtimali artıyor. Çünkü diyor ki, yani evet eşim anne babamın bir takım hatalarını görüyor ama iyi taraflarını da görüyor. Demek ki objektif bakabiliyor. Kötü niyetli değil, art niyetli değil, fesat haset değil demek ki bakışıyla biraz daha eşin dinlemeye daha yatkın olabiliyor. O nedenle dengeyi kaçırmamak burada. Ee, eleştiri yaparken de saygısızlık, hakaret, aşağılama ifadeleri, ben bilirim onlar bilmez gibi ifadeler asla olmadan sadece olaya yönelik olarak güzel tarafların da takdir ederek dengeli bir şekilde ifade ettiğinizde anlaşılma ihtimaliniz artacaktır burada. Evet. Peki Asuman Hanım ve Mahmut Bey'in evliliğiyle ilgili birçok şey söyledik. Varsa daha Hı -hı. ekleyeceklerimiz ki bence çok güzel analiz ettik onları, Hı -hı. neleri değiştirmeleri gerekiyor ya da değişmeyenleri kabul etme yolu, duyarsızlaşma yönteminden bahsetti. Ben birazdan çünkü adım adım insana gelen sorulara başlayacağım. Hı -hı. Bu soru çok e, yoğun bir soru yağmuru var. Hı -hı. E, başlayalım mı? Şöyle... Siz zaten söyleyeceklerinizi o sorular üzerinden de söyleyebilirsiniz. Hı hı. Adım Hanım insandan efendim bahsedelim biraz şöyle sizin mesajlarınızdan, yorumlarınızdan. Mesela, mesela bu arada siz yazarken kısa tutarsanız çok sevinirim. Benim sorunum diyenler var, programı hiç kaçırmıyorum diyen Adalet Hanım muhtemelen bu. Ayşen Hanım izleniyor tam da benim sorunum demiş onları bir söylemiş olalım. Hatice Hanım çok güzel bir program ağzınıza emeğinize sağlık demiş teşekkür ediyor. Şimdi hmm, Selma Hanım'ın sorusu başlayalım. 25 yılı geride bıraktık evlilikte demiş. Aynı şehirde yaşarken ama eşimle hala aynı konuda anlaşamıyoruz. 25 yıl, biz Beş 5 yıllık evlilikti bizim analizimiz. 25 yıl, 30 yıl hala kök ailelerle ilgili problemler. Siz sen Hanım'a ne önerirsiniz? Ama şöyle bir şey söyleyeyim bir dakika. Onun bir sorusu yukarıda. Oğlum bir ay önce evlendi. Eşinin ailesinin yakınında oturuyor. Bizim yaşadıklarımızı yaşasın istemiyorum. Selamlar demiş. 25 yılı da geride bıraktık. Aynı şehirde yaşarken ama aynı sorunları yaşıyoruz. Çok enteresan. Kendisi aynı sorunu yaşıyor. Oğlunu evlendirmiş. Bu sefer oğlu eşinin ailesi çok yakın oturuyor. <gülüyor> ee, burada kayınvalide biraz artık radarları açmış. Hani az önce dediğimiz şey vardı ya, gelinlere biz işte kızlarımıza kayınvalidiyi gidi bazı düşünceleri empoze ediyoruz evlenmeden önce <gülüyor> bu ön ile gidiyor. Sanki burada da Selma Hanım oğlum da problemleri yaşayacak gibi bir kaygısı var. Ne söyleriz <gülüyor> Selma Hanım? A? Evet. Belki e, oğlunu koruyabilmek adına yanlış bir takım yönlendirmeler de yapmış olabilir. O da gardını farklı yönde aldığıma noktasına doğru gitmiş olabilir. Şimdi eşiyle yaşadığı sıkıntıları tam olarak bilmiyoruz. Evet 25 yıldır köyük aile sorunu var ama burada ayrıntılar da çok önemli. Yani ayrıntıları bilmeden çok da yorum yapamayacağım ama burada e, birazdan da bahsedeceğim o basamakları takip etmek, bu konularda bir e, kendi kendilerini değerlendirmek belki yardımcı olacaktır. Problem noktasında doğru iletişim kurmak demiştik. Sürekli eleştirmek yerine güzel tarafları da ifade ederek yaklaşmak demiştik. Kendinizin muhatap olması ama her şeye rağmen olmuyorsa duyarsızlaşmak. Çünkü sizin hayatınız eşinizden ibaret değil. Eşiniz ve eşinizin ailesi hayatınızın küçük bir dilimi aslında. Ama onun dışında kocaman bir pasta var ve siz kendi mutluluk kaynaklarınızı kendiniz besleyerek, kendi mutluluğunuzun peşinden kendiniz koşarak, farklı kaynaklar bularak o sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Oraya takılıp kalmadan. Çünkü hayatınızda eşinizin yeri sadece belli bir bölüm. Onun ailesinin yeri de sadece belli bir bölüm. Orası kocaman göründüğünde, hayatınızın tamamını kapladığında, bireyselliğinizi öldürdüğünüz zaman bu sorunlar size çok daha büyük görünmeye başlayacak. Bu konuda Selma Hanım bir kendisini ve davranışlarını gözden geçirebilir belki de. Şimdi isim vermeyerek devam etmek istiyorum soruları. Çok yoğun bir soru akışı var. Şimdi Tuba Hanım, Özge Hanım merhaba demiş, teşekkürler. Kayınvalidem beni sevmedi, bunu o da ben de biliyoruz. Sizce eşimin arada kalmaması için bir gelin olarak nasıl bir iletişimde bulunmalıyım? Bu arada farklı şehirlerdeyiz. Bu beni sevmeme durumuna dair hırçın olsam asilsin diyorlar. Sakin olsam üstüme gelip tüm adımlarımı suismal ediyorlar. Ne yapayım bunun sınırı ortası orta yolu nedir? İyi yayınlar başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, evet kayınvalidesi tarafından sevilmeyen bir gelin. Şimdi kayınvalide sevmemesini nasıl gösteriyor? Burası önemli. Hakaret mi ediyor? Şiddet mi uyguluyor? Bunlar da var maalesef. Aşağılıyor mu? Ne derece zarar veriyor sevmeyerek ne yapıyor bilmiyoruz ama çok ileri boyutta zarar görüyorsa buradaki gelin biraz mesafeli olarak kendisini koruması gerekir. Özellikle şiddet varsa tabii ki kendisini korumak adına mesafe koyması gerekir ama çok ciddi bir zarar görmüyorsa buradan. Eğer e, tolere edebilecek düzeyde bir sıkıntı varsa sırf eşinin mutluluğu için katlanabilecekse katlanabilir belki. Çünkü farklı şehirlerde yaşıyorlar. Mesela bir bayram gider ama gittiğinde surat asmadan, kaynaşma yollarına bakarak, onlarla gerçekten güzel vakit geçirmeyi hedefleyerek gittiğinde, dolu dolu iki gün geçirdiğinde bir sonraki bayrama kadar ilişkilerini güzel götürme şansına sahip olur eşiyle. Ama orada surat asarsa gittiği halde sıkıntı çıkartırsa uzak durmanın yollarına bakarsa bu gerginlik bir sonraki bayrama kadar eşler arasında devam edecek. Çünkü eşiniz mutsuzken siz mutlu olamazsınız. Eşiniz mutsuz olacak böyle bir ortamda ve siz de mutsuz edecek, etkileneceksiniz bundan. Ya i̇şte bazen sırf eşinizi mutlu etmek adına bazı şeyleri tolere etmeniz gerekebilir. Sizin Ama için sadece mümkünse, eşi değil kendisine dönecek o. Yani eşini hmm. mutlu ediyorsun da eşi hmm. mutlu neden aslında kendi mutluluğuma yatırım evet. yapıyorum ben burada evet. neden eşimi mutlu etmek için bunu yapıyorum o beni mutlu etmek için gerçekleri görsün dediğinizde bu ama gerçekten hmm. e, yapılabilir fonksiyon olan bir şey değil. Hmm. Buna bakmak da gerekiyor. Evet. Bir de şöyle bir gerçek var efendim e, Anadolu topraklarında yaşıyoruz. E, hani coğrafya kaderdir ve biz çok güzel şahanece net gibi bir vatanda yaşıyoruz. Tabii kültürel kodlarımızda sıkıntı çıkaracak. Modern zamanda ayak uyduramadı e, değişimlerde kültür kodları tabi devreye girebiliyor ama şunu da kabul etmek gerekiyor ben e, şöyle bir şey yapamam kayınvalidemle kayınpederimle görümcemle kayınlarımla kötü olduğunda haklı ya da haksızım hiç fark etmez sonuçta kötü müyüm kötüyüm kocamla evliliğimde hep huzursuzluk yaşarım çünkü hiçbir Türk erkeğim çok nadir belki çıkar ya evet boş ver ama sen hayatına bak biz bir işimize bakalım onlar orada kaldı zaten Demez. Ben böyle birinde rastlamadım henüz. Rastladıysanız sıkıca tuzun diyecekmişim. Bu da çok hoş bir şey değil zaten. Başka bir soruya geçeyim. 20 yıllık evliyim. Ee, bir bayan olarak eşimin ailesine hizmette kusur etmedim. Yıllarca beraber de oturdum. Hala dikkat ediyorum ama eşim beni kendi aileme gitmeme, eşim benim demiş, kendi aileme gitmeme izin vermiyor. Çok aşırı kıskançlık yapıyor. Aileme hasret kaldım. Ne yapabilirim? Çok yaygın bir problem daha. Maalesef. Çok iyi gelin her şeyle iyi ama ailesiyle görüştürmeyen bir koca var. Hı hı. Dini boyutunda konuşalım bunu. Hı hı. Yani dini boyutta herkes kendi anne babasına karşı sorumlu. Eşi izin vermese de annesine karşı sorumlulukları hala devam ediyor. Burada eşini referans alması gerekmiyor. Eşim izin vermiyor, gitmeyeyim değil. Gitmesi gerekiyor. Her koşulda ve şartta. Çünkü anne babasına karşı sorumlulukları hala devam ediyor. Evlensek bile. Hı hı. Evlendiğimizde asıl aile eş ve çocuklardır. İkincil ailemiz anne babadır. Ama bu onları tamamen hayatımızdan çıkartmamız gerektiği anlamına gelmiyor, kopartmak anlamına gelmiyor, bağımlı bir ilişkile yapışmak anlamına gelmiyor, bağlı olmak. Bağlı olmak da zaman zaman görüşmek, zaman zaman bir araya gelmek, duygusal paylaşımlarda bulunmak, gerektiğinde birbirini desteklemektir. Çünkü bu ihtiyaçlar aynı zamanda hala bir sorumluluktur. Burada eşiniz izin vermese de siz kendi sınırlarınızı kendiniz belirleyerek mutlaka ailenizle görüşmenin yollarına bakmalısınız. Hala eşiniz yine sıkıntı çıkarıyorsa burada bir düşünmekte, de, ilişkiyi değerlendirmekte de fayda var. Çünkü... Duyarsız bir eşle evli olabilirsiniz, sizin ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi önemsemeyen bir eşle evli olabilirsiniz ve bu hayatınızın diğer alanlarında yine sıkıntı yaşamanıza yol açabilir. Sadece burasıyla sınırlı kalmayacaktır belki de devam edecek. Evet. Ee, burada önemliydi aslında. Bir de şu var yani evlilik evlilik mefhumu bizim için ne? Biz neden evleniriz? Bu çok önemli. Belki bu da bir başka bir adım adım insan konusu olacak ama şöyle bir özet geçelim bunu. Evleniriz çünkü bizim e, dinen bir e, yani erkeğin kadınla birlikte aynı evde yaşaması ve bir mahrem hayatının olması için bir nikahın olması söz konusu değil mi? İnançlarımıza, geleneklerimize, göreneklerimize göre de öyle ama en başta ne var? Dinimizin emri bu. Nikahsız olmaz ve evlilik. Şimdi demek ki burada biz neyi referans aldık? İslam dinini, Müslümanlığı referans aldık. O zaman neden karı koca ilişkilerinde yine İslam'ı referans alamıyoruz? Benim karım neden ailesine gidemeyecek? Nasıl buna şer koyabiliyorum? O zaman ben anne babanız yanınızda yaşlansın yaşlanmasın. Yani duygusal anlamda bir bağınız var değil mi? Hı. Öf bile deme diyen bir ayet-i kerimenin olduğu yüce Kur'an'ın e, biz mensuplarıyız ona inanıyoruz. Ama işimize geldiği gibi yaşıyoruz. Evet. Bence evlilikte İslamiyet referans olarak evleniyoruz, mehiri veriyoruz değil mi? Bak hepsi dini referans aslında bu işin psikolojik boyutu var ama bir de sosyolojik boyutumuz var bizim evlilik deyince. Hı. E dolayısıyla biz İslam'ı referans alarak yapıyoruz adımları, törelerimize, geleneklerimize, görünüklerimize de uygun davranıyoruz. E, evlendik sonra benim egoma ters gelen bir şey ama dinim de ters. Aynen dinime de uygun değil ama ben onu görmezden gelebiliyorum. Bu işine gelen Müslümanlık diyorum ben buna ya da Aynen. işine gelen kadınlık, kocalık. Şimdi yine isimsiz okuyayım bir soru daha var. Bir izleyenimiz demiş ki. Ben kalabalık bir aileden geldim. Sıkıntı yok benim için demiş aile anlamında. Ee, eşimin annesi benim annem diye düşün düşünürüm. düşünmesen bile e gidecekse giderim. Ama eşim benim aileme gitmekte sıkıntı çıkarıyor. 20 yıllık evlilik var. Eşim niye sorunu yapıyor olabilir anlamlandıramıyorum. Benim yerimde başka biri olsa inanın tavır alırdı. uzlaşamıyoruz. Çünkü konuşmak sonu kavgayla bitiriyor demiş. Çünkü ilk başta hani ben demiştim ya size şöyle demiş. Tam ben soruyu soracaktım. Siz sordunuz Tuğba Hanım diye eklemiş. Üste soruyordu. E Suçlama yapmam, ailesini eleştirmem, ailesini yargılamam, senin annen, senin baban şöyle demememe rağmen herhangi bir aileyle alakalı bir bir problemi konuşacak olsam kavga çıkıyor diyor. Burada daha sorunlu bir beyefendi var maalesef. Evet yani burada belki hanımefendinin gözden kaçırdığı kendi ailesiyle eşi arasında bir gerginlik vardır. Bunu tabii ki anlayabilmek için eşiyle konuşması yani nedenlerini anlamaya çalışmak. Çünkü bazen farkında olmadan soğuk savaşlar yaşanır kişiler arasında. Kök aile ve gelin damat arasında. İşte gelinin babasının yaptığı bir davranış. Eşinin hoşuna gitmez, kendisini aşağılanmış hisseder, kötü hisseder ve bu şekilde kendini korumak adına uzaklaşmayı isteyebilir. Ya da anne babaların sorduğu bir takım sorular gençler tarafından sorgulanıyorum, yargılanıyorum gibi algılanabilir ve yine bir set çekebilir burada. Yani burada sorunun kaynağını anlamaya çalışmak gerekir. Ve burada herkes kendi ailesine sınır koymakla kendisi sorumlu. Burada eğer... Kız tarafının ailesinden kaynaklı bir sorun varsa, eşi bundan dolayı uzak kalıyorsa buradaki sorumluluk aynı zamanda eş, e, hanıma da ait. Çünkü herkes kendi ailesine kendisi sınır koymalı. Kendi ailesiyle alakalı konumlandırmaları kendisi yapmalı. Onların taleplerine karşı e, biz bu konuda eşimle konuşalım ve size dönüş yapalım şeklinde bir cevap iletmeli. Biz eşimizle beraber kararları veriyoruz. Ona ben sormalıyım, onun fikrini almalıyım şeklinde sınırlar herkesin kendi ailesine karşı koyması gerekiyor. Belki burada beyefendinin rahatsız olduğu kız tarafıyla alakalı bir sıkıntısı olabilir. Belki bunu biraz sorgulamakta neden uzak kalıyorsun? Bu konuda sana yardımcı olabilir miyim acaba? Bir sıkıntımı var benim gözlemleyemediğim şeklinde yaklaşmakta fayda olabilir. Çok fazla soru var ve yetiştiremeyeceğimi biliyorum ama hızlıca devam ediyorum hemen yayınlar Tuba Hanım demiş bir izleyenimiz. Adım adım insan Instagram hesaplarınız lütfen takip edin alın diye uyarımı yapayım. Kayınpederim biz evlenmeden önce vefat etmiş. kayın Kayınvalidemle 2 saat mesafe ile uzağız aile evlerdeler. Kayınvalidem... Sürekli eşimi arayıp bir bahaneyle yanına çağırıyor. Günde bilmem kaç defa arar, gereksiz şeyler için hastalıklarını bahane eder, yanımıza gelir. Evde olan bitenin noktasına kadar millete anlatır. Bu sefer biz eşimle çatışıyoruz, ne yapsak memnun edemiyoruz demiş. Hı hı. da farklı bir problem. Evet, bu vakalarla da çok karşılaşıyorum. Şimdi kayınpeder vefat ettiğinde, bütün çocuklar da evlenip gittiğinde o anneler boşluğa düşüyorlar. Ve boşluğu evlatlarıyla doldurma yollarına gidiyorlar tekrar. Burada eğer eşiniz sizi anlamakta zorlanıyorsa, annesine karşı sorumlu olduğunu hissedip sürekli yanında olma ihtiyacı hissediyorsa sorumluluk alarak kayınvalidenizle kendiniz konuşmalısınız. <gülüyor> Anne sen şu anda hayatında bizden başka birisi olduğunu gözlemlemiyorum. Herhangi bir işte arkadaşın yok bir uğraşın yok herhangi bir hedefin amacın yok boşsun sıkılıyorsun yani senin için neler yapabiliriz acaba şeklinde iyi niyetle yaklaşmak kayınvalidenin uğraşması için bir takım etkinlikler alanlar oluşturabilmek çevre oluşturmasına yardımcı olmak belki bu şekilde onun hayatında farklı beslenme kaynakları oluşturarak sizin yükünüzü hafifletmek mümkün olabilir burada hanımefendi kendisi sorumluluk alsın annesiyle gayet yapıcı bir şekilde İyi niyetle konuştuğunu ifade ederek konuşmaya çalışsın, yaklaşsın, onun hayatında yeni beslenme kaynakları oluşturmaya gayret göstersin. Bakalım sonuç nasıl olacak? Çok önemli çünkü maalesef kayınvalidenizin merkezinde sizin kocanız var yani oğlu <gülüyor> bahsettiğimiz durum. Bir başka izleyenimiz iki buçuk yıllık evliyim, bir buçuk yaşında oğlum var ancak eşimle her hafta sonu ailesinin yanına gidiyoruz. Ama ben gitmek istemiyorum dedim Hı. ya çok fazla diye. Evet. Kayınpederimle anlaşamıyorum diyen bir gelin var şu an. Hep kayınvalideleri konuşuyoruz. Hmm. Bakın ne yapıyormuş kayınpederim? O her istediği olsun. Herkes onun etrafında dönsün istiyor. Ben ailesinin yanına girmedikçe kavga çıkıyor. Ee, hep eşim hem eşim evin tek erkek çocuğu. Onların bana ihtiyacı olur, işimiz olur. Ee, ben yapmak zorundayım diyor. Bu süreç devam edip gidiyor. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Boşanma noktasına geldik. Koptuk neredeyse. Ne yapmamı önerirsiniz diyor. Hmm. Sorumluluk Artık almak. Artık iki buçuk yıldır devam eden bir şey. Evet. İşte bazen kayınvalideler değil kayınpederler dominant oluyor, her şey yönetmek istiyor, her şey kendi kontrolü altında olsun isteyebiliyor. Burada hanımefendinin sorumluluk alması gerekiyor. Kayınpederle belki kendisi konuşabilir. Ee, yaşadığı sıkıntıyı, duygularını, beklentilerini yapıcı bir şekilde kendisini ifade edebilir. Anlaşılabilir ama anlaşılmayabilir. Anlaşılmadığı zaman yeni bir yöntem. Biraz sınırları kendisinin belirlemesi. Kayınpeder olunca işin içinde kayınvalide kadar hani samimi ya da işte o niyetle girmek çok zor oluyor. Tabii Türkiye'de kayınpeder ve gelin arasında bir ciddi bir hiyerarşi olduğu için hı hı. E, biraz daha saygı keskin sınırlarla bellidir. E, bunun da etkisi var tabii. Evet. E, kayınpederi yani bu yaştan sonra ben kayınpederin e, beklentisini gözden geçirebileceğini düşünmüyorum. Biz değişebiliriz. Per gelin bir ucu ben ona benzetiyorum. Ee, Özge Hocam. Pergel'in hani bu dikenli e, sivri tarafı var ya onu bir yere koyuyoruz ya. O işte ne oluyor? Değişmeyen taraf oluyor. Yani bu kayınpederleriniz, kayınvalideleriniz bu başka kişi de olabilir ayninizde. Kocanız da olabilir. E siz de Pergel'in diğer ucusunuz. Daha esneyebilen daha yerini değiştirebilen, dairelerin bo boyutunu değiştirebilen kişi siz oluyorsunuz Pergel'in ucunda. E, bu da önemliydi. Şimdi bir başka izlenimiz ne demiş biliyor musunuz? Merhaba Tuba Hanım. Aynen bu benim hikayem. Asuman'ın ve Mahmut Bey'in hikayesinden bahsediyor kendisi. En sonda yaşanan ne olmuş biliyor musunuz Özgür Hocam? Bana kalan panik atak ve depresyon. Evet. 11 yıllık evliliğimde bu problem çözülemedi, kronikleşti ve bana kalan Psikolojik rahatsızlıklar. Ne Hı. kadar önemli bir konu değil mi? Maalesef çok karşılaşıyoruz ama işte bastırılan duygular, karşılanmamış ihtiyaçlar sonrasında böyle duygusal bir takım sorunlar olarak bize tekrar dönüş yapabiliyorlar. Evet. Çok kısa bir soru sormuş bir izleyenimiz. Eşim demiş. E, ha bu ya erkek ya kız ama anlayamadım. Muhtemelen e, beyefendi yazmış. Onu. Eşim ailesi haksız olduğunu bildiği halde, ailesinin haksız olduğunu bildiği halde bunu kabul etmiyor. Ne yapabilirim? Bir de bu var, biliyorlar diyor. Bildiğini nereden biliyorsunuz diye sormak istiyorum ben biliyor musunuz? Bu <gülüyor> evet, e, bu vakalar da çok. E, ne olursa olsun hep ailesini savunan, asla toz kondurmak istemeyen, her yaptıklarını savunan gençlerle çok karşılaşıyoruz. Yani ailenizin hata yapmış olması bir felaket değil, onlar da normal bir insan. Tabii ki hata yapabilirler, eksikleri olabilir. Bunu kabullendiğinizde siz yücelirsiniz aslında, aşağılanmazsınız. Yani hatayı kabul etmek sizi aşağılık hale getirmez. Tam aksine daha yüceleştirir ve gerçekçi bir noktaya taşır aslında sizi. Yani burada biraz daha gerçekçi bakış. Hatayı kabul etmek çatışmaların birçoğunu zaten azaltıyor. Çünkü eşler diyor ki tamam hatasını kabul etti gördü anlaşıldım ben noktasına geldikleri için aslında o kadar çok eleştirme davranışından da vazgeçmeye başlıyorlar. İşte burada kabul etti yani biliyorsunuz siz o hatayı görüyor ama ikrar etmesini bekliyoruz. Yani hiçbir erkek efendim Türk erkeğinden bahsediyoruz. Evet haklısın hayatım benim annem babam böyle böyle demez onu bilir ve yutar. Siz biliyor ya. Bazınızın aklını bırakacaksınız. Bilmesi önemli. Sizi anlaması önemli. Şimdi bir de şuna girelim. Son 5-6 dakika herhalde. Ee, Özgür hocam bu soruyla alakalı şimdi eve, eve gelip gitmeler de mesela aileler arasında kalıyor. Mesela bir izleyelim. İyi günler ben Ankara'dayım demiş. Eşim annemlere gitmeme izin vermiyor ve bazen de onların gelişine izin vermiyor. Ve bu durum beni çok üzüyor. Nasıl davranabilirim? Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz paylaştığınız için sorunuzu. Buna ilk olarak şunu söyleyeceğim. Ee, karısının, anne babasının eve gelmesini, kardeşlerinin eve gelmesini istemeyen bir kocası varsa şu an izleyenlerimizde bunu, bunu nasıl çözmesi gerekiyor? Hı hı. O ev o kadına da ait aynı zamanda. Bu da bir problem. Evet. Önce ifade. Değişeceğini ya da değişmeyeceğini bilmiyoruz. Ama önce şansımızı kullanacağız, ifade edeceğiz. Sen evet izin vermiyorsun, gelemiyorlar ama ben çok üzülüyorum. Çok kırılıyorum ve çok yıpranıyorum. Ben üzgün olduğumda bu sana yansıyor. Sen de mutlu olamıyorsun. Bak sen de geriliyorsun aslında. Önce konuşmak. Konuştuk olmadı. O zaman zorla onları eve alacak ve çatışma tartışma çıkartacak bir yöntem uygulanabilir. Bunun bedelleri tabii ki olabilir ama görüşmelerinizi dışarıda yapmak da bir aslında seçenek olabilir burada. Evet eve gelmelerine eşiniz izin vermiyor. Ona rağmen çağırabilirsiniz ve arkasından gelecek olan tartışmaları göz alabilirsiniz ya da ailenizle dışarıda görüşmeyi bir seçenek olarak görebilirsiniz. Siz onlara gidebilirsiniz. Görüşmenin farklı yollarını deneyebilirsiniz. Ama burada bir bedel var mutlaka. Yani evet mesela karısının ailesinin gelip gitmesini, onu görüşmesini istemeyen bir şey. Burada ben yine dini anlamda da mesuliyetlerimiz, burada bir emri çiğniyorsunuz aynı zamanda. Sizin duygusal, sizin köklerinizden kopmanız isteniyor. Burada eğer eşinizi, eşinizi zorlayamazsınız belki sizin görüşmesi için ama belki eşinizi boşanmaya kadar Giden çoğu da boşanıyor yani bu yürümüyor hiçbir evet. kadın ailesinden koparak bir evlilik sürdüremiyor belki erkekler bunu aklı, e, aklı selim şekilde yaklaşırsa benden bekleme ailenle görüşmek istemiyorum anneni anlaşamıyorum görmek istemiyorum ben evden gittiğimde gelsinler çağır ağırla bu da bir erdemdir yani biz illa herkes kendinden taviz versin diye bir öneride de bulunmuyoruz son soru Tuba Hanım yayınlar demiş bir hanımefendi kayınvalidemle aynı şehirdeyiz. Çok enteresan bakın. Aynı şehirde olmasına rağmen kayınvalisi ne istiyor biliyor musunuz? Her akşam onu görüntülü arayın. Aramayınca da eşime şikayetleniyor aramadınız diye ama benim ailemle çok mesafeli eşi. Ne yapabilirim? Bu son soruydu çünkü vaktim çok daraldı. Bayağı soru cevap yaptık ama değil mi bugün? Evet, evet. aslında çok farklı vakalar gibi görünse de hepsinin ortak noktası aynı. Evet. Sınırlar konusunda bir sorun var. Gerçekçi olmayan beklentiler var kök aileler tarafından Hı. ve kök aileye sınır çizemeyen, hayır diyemeyen eşler var. Ortak temel nokta burası. Evet bu konuda neler yapılmalı? Kısaca özetleyecek olursak bu vaka üzerinden evet. de evlendikten sonra asıl aileniz eşiniz ve çocuklarınızdır. Asıl aile demek önce sorumluluk sahibi olduğunuz kişi eşinizdir. Onun ihtiyaçlarıdır. Sonra anne babanın beklentileri ve ihtiyaçları gelir. Öncelik burada eş. Çünkü eşiniz mutlu olduğunda siz de mutlu olacaksınız. Eşiniz mutsuzken siz mutlu olamazsınız. Ailenden kop, onlarla görüşme, uzaklaş dediğinizde o mutsuzluk size dönüş yapacak. Siz huzur bulamayacaksınız böyle bir ortamda. O nedenle? Bu kök aile konusunda yaptıklarınız ve yapmadıklarınız sizin kendiniz için yaptıklarınız ve yapmadıklarınızdı aslında. Burayı referans noktası olarak almak zaten birçok sorun çözecek aslında. Bu, bakış açısını buraya çevirmek. Ben bu davranışımla kendime ne yapıyorum? Bir de ona bakın bakalım. Tamam eşime bir şeyler yapıyorum ama kendime ne yapıyorum? Ben nasıl etkileniyorum aslında böyle bir durumdan? Anneme hayır demeyerek… Hmm. Annemin sürekli ihtiyaçlarına tamam diyerek, sürekli beni piyon olarak kullanmasına izin vererek, ben kendi evlilik hayatıma ve kendime ne yapıyorum? Baktığınız zaman kendinize dışarıdan aslında göreceksiniz. Yıpranıyorsunuz, yoruluyorsunuz, çaresiz kalıyorsunuz ve bir süre sonra tükenmişlik yaşayacaksınız. Tükenme noktası eşittir depresyon. Çok. Bunu kendinize yapmak istiyor musunuz? Kendinizi orada görmek istiyor musunuz gerçekten yoksa? Yavaş yavaş küçük adımlarla sınır koymak, hayır diyebilmek, e, annenize de anlayış göstererek çünkü onun zamana ihtiyacı var. Bu sınırları doğru yerlerde konumlandırmak için zamana da ihtiyacı var. Küçük adımlarla yavaş yavaş sınırlar çizerek daha mutlu bir aile hayatı oluşturmak, anne babayla daha sağlıklı ilişkiler içinde olmak tabii ki mümkün. Burada biraz emek, biraz çaba, biraz da zamana bırakmak ve kendinize bu şansı vermek gerekiyor. Evet aslında çok çok güzel cevaplar ee, yani yapılacak ortak noktası bütün soruların ortak noktasının cevabını da Özge Hoca'dan almış olduk böylelikle. Ve bizi ailen de sürenin sonuna geldik. Seansımız bitti diye ben duyurmuş olayım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ee, bir başka konuyla yine sizi ağırlayacağız burada. İnşallah seve seve. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Adım adım insan olma yolunda yürürken hiçbir sokak çıkmaz değildir. Motto'muzla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu program yine hem Diyanet'in web sitesinde hem de YouTube kanalımızda olacak. Lütfen oradan da tekrarını ya da izlemek isteyenler, birilerine göndermek isteyenler varsa oradan ulaşabilirler diyorum. Ve sizlere efendim Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.